Müslümanların kendilerini yöneten tek bir emire olan ihtiyacı, emre uyar. İslam'ın cemaatle namaza vermiş olduğu önem herkesin malumudur. Ancak İslam, cemaat namazına önem verdiği gibi, namaza asıl değeri veren huşu ve ihlas gibi mevhumlara da önem vermiştir. İhlas ve huşunun cemaatle beraber kılınan bir namazda muhafaza edilmesi zordur. Buna rağmen şeriat, cemaatle kılınan namazın münferit olarak kılınan namazdan derece olarak üstün olduğunu, cemaatle namazdan ancak münafıkların geri kalacağını söyleyerek cemaat namazına teşvik etmiştir. Neden? Çünkü cemaatle kılınan namazla elde edilecek birçok maslahat mevcuttur. Özellikle günümüzde çok fazla önemsenmeyen, ancak dünyevi ve uhrevi açıdan birçok faydayı kendisinde barındıran emir, İtaat noktasında bu maslahatları görmek mümkündür. Cemaatle namazı dikkatle incelersek, aslında bize emir itaat noktasında birçok şeyi öğrettiğini görürüz. Sanki İslam, bize cemaat namazıyla birlikte, minyatür olarak olması gereken yaşam tarzını gösteriyor. Cemaat namazında imam tektir. Herhangi bir ikilik söz konusu değildir. Cemaat namazında, sadece imamdan çıkan tek bir sesiyle hareket edilmekte, onun secdesiyle secde edilmekte ve onun rükûsuyla rükû edilmektedir. İmamla beraber hareket edilmediği zamansa, şeriat bunu imama muhalefet olarak isimlendirmiş ve bu fiili bir hayvana benzetmek suretiyle şiddetli bir şekilde kınamıştır. Sizden biri rükû ve secdede başını imamdan önce kaldırdığı zaman, Allah'ın onun başına eşek başına veya suretine çevireceğinden korkmaz mı? buhari Müslim Cemaat namazıyla elde edilen bu maslahat, Müslümanların yönetim şuurunu idrak etmeleri ve hayatlarını buna göre tanzim etmeleridir. Yönetim şuurunu, İslam'ın istediği şekilde anlayan topluluğa baktığımızda ise, onların eşsiz bir örneklik ortaya koyduklarını görmekteyiz. Onların hayatlarından birçok örnek vermek mümkündür. İbni Kesir Rahimehullah, Tevbe suresinin başında İbni İshak'tan şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 9. yılında haç için Ebu Bekir'i emir olarak görevlendirdi. Arkasından Tevbe suresini duyurmak için Ali'yi gönderdi. Ali bin Ebi Talib, Resulullah'ın Abda adındaki devesiyle yola çıktı ve Ebu Bekir'e yetişti. Ebu Bekir ona, emir misin, memur musun diye sordu. Bunun üzerine Ali, memurum diye cevap verdi ve yola devam ettiler. Yani Ebu Bekir radiyallahu anh, ona demek istiyor ki, ikimizin bu insanların başına emir olması mümkün değildir. Sen emir olarak geldiysen bana emret. Yok eğer memur olarak geldiysen ben sana emredeyim.'' Bu kıssa, sahabenin bu meseleye ne kadar önem atfettiğini gösteren kıssalardan sadece bir tanesidir. Bu kıssalardan en çarpıcı olan ise, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı esnasında cereyan eden olaydır. Rasulullah vefat ettiğinde sahabe iki grup halindeydi Bir grup Rasulullah'ın defin işlemleriyle uğraşıp onun yasını tutuyordu. Bir grupsa kendi aralarında devletin yöneticisinin kim olacağı konusunda istişare ediyordu. Olaya duygusal yaklaşıp nasıl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha yeni vefat etmişken bu tür meselelerin peşine düşerler demekte acele etmeyin Olaya duygusal olarak yaklaşmak mümkündür Ancak bu yaklaşım, İslam'ın ciddi derecede önem atfettiği meselenin göz ardı edilmesi manasına gelmektedir. Bu mesele ise, şüphesiz imaret demiş olduğumuz meseledir. Sahabenin o esnadaki bir duygusallığı, bütün bir ümmeti cahiliyenin başıboşluğuna götürecek, deyim yerindeyse cahiliyenin hortlamasına sebebiyet verecekti. Ama sahabe ağlayıp sızlanmayı bir kenara bırakıp, şeriatın asıllarına göre hareket etti ve İslam, Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra da altın çağlarını yaşadı. O anki bir tereddüt ve duygusallık bütün bir ümmeti kuşatacak bir kargaşaya sebebiyet verebilirdi. Buna Ali'nin radıyallahu an dönemini örnek olarak verebiliriz. Muaviye'nin radıyallahu an bir anlık Ali ile imaret meselesinde çekişmesi bugün bile içinden çıkılamayan krizlere sebep olmaktadır. Bunları yan yana koyduğumuz zaman bu meselenin çok mühim bir mesele olup, öyle arka plana atılabilecek bir mesele olmadığını, Allah'ın subhanehu ve Teala izniyle anlamış olduk. Sahabe, imaret meselesini Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi öğrendi ve yaşantıda tam bir şekilde tatbik etti. Bu sebeple İslam, imaret veya hilafet demiş olduğumuz sistemin gerektiği gibi uygulandığı zamanlarda en parlak devrini yaşamıştır. Lakin daha sonra dengeler altüst olmuş, ve Müslümanlar için bu mesele önemini yitirmişti. Peki bu nasıl oldu? İslam beldeleri, kafirler tarafından işgal edilmeye başlayınca, Müslümanlar da kafirlere karşı bir kompleks oluşmaya başladı. Bu kompleks, onları, bir takım durumları kafirlere izah etmeye sevk etti. İşte kafirlerin akıl ölçülerini öğrenmekle başladılar. Yani kafirler neyi nereye kadar ve nasıl kabul ediyorlar şeklinde özetleyebileceğimiz bir ölçünün peşine düştüler. Bu ölçüleri öğrendikten sonra, İslam'ın onların akıl ölçülerine uygun olan kısımlarını ön plana çıkarıp, işte İslam'da bunlar da vardır dediler. Bu gibi sözlerle, sanki İslam'ın bir beşerin onayına ihtiyacı varmış gibi ilginç bir hale büründüler. Ama kafirler araştırıp baktılar ki, İslam'da onların akıl ölçülerine uymayan şeyler de var. Ve dediler ki, bu kompleksli sözüm ona Müslümanlara, ama bunlar da var sizin dininizde. Bu defa bu Müslümanlar, kafirlerin getirdiği bu şeylere, ''Bunlar daha sonra birileri tarafından İslam'a sokuşturulmuş şeylerdir.'' dediler. Ve birçok şeyi inkar etmeye başladılar. Ve en sonunda fazla aşağılık kompleksinin bir sonucu olarak egolar sahaya çıktı. Ve bu insanlar, ''Ben diyorum ki'' gibi cümlelerle dinin meselelerine yaklaşmaya başladılar. ''Ben diyorum ki, bence, benim fikrime göre'' gibi cümleler kurulduğu zamansa, Bireysel din demiş olduğumuz şey ortaya çıkmış ve İslam'ın çok büyük önem atfettiği cemaat, imaret, hilafet, emir, itaat gibi mevhumlar arka plana atılmış oldu. Çünkü bu fikirde olan bir insanın başkasına itaat etmesi mümkün değildir. Meselenin en vahim boyutu ise bugün Müslümanlar bu tînette olan insanların kitaplarıyla beslenmektedirler. Bu muhafazakar mütefekkir aydınların kitapları ise daima bireysel dini, hür, cahili düşünceyi ön plana çıkaran, sen ve aklın her şeyi başarabilirsin, başkasına ihtiyacın yok, alt mesajını inceden inceye veren kitaplardır. Bu düşünce yapısıyla bir emirin olmasının gerekliliği, gerçeğinin bir arada bulunması mümkün olabilir mi? Bu sebeple bu meselenin Müslümanların arasında tekrar ihya edilmesi gerekir. Burada birileri şöyle bir izahta bulunabilirler. Osmanlı İmparatorluğu hilafetle yönetilen bir devretti. Fakat dünya devletler arasında tutunamadı ve yıkıldı. Hani bu sistemin uygulanması parlak bir devrin yaşanması manasına geliyordu? Demek ki bahsettiğiniz bu sistem o kadar da iyi bir sistem değildir. Bu tür bir delillendirme yoluyla Osmanlı üzerinden İslami yönetimin zararlarını serdeden insanlara elbette söylenebilecek birçok cevap mevcuttur. Ancak bu soruya cevap verilmeden önce şu sorunun cevabının bilinmesi gerekir. Osmanlı gerçekten İslam'ın öngördüğü hilafet sistemine sahip bir devlet miydi veya İslami bir devlet miydi? Osmanlı devletini bir devlet olarak ele aldığımız zaman, hilafet sisteminin aslında sadece isimden ibaret olduğunu, hakikatte ise sultanların, padişahların, keyfi idarelerine tabi bir devlet olduğu anlaşılmaktadır. Devlet olarak uygulamalara bakıldığında, Osmanlı'nın gayri İslami olan bir devletten farkı olmadığı görülecektir. Mesela Osmanlı, peygamberlerin mücadele ettiği putperestlik anlayışını kabirler vasıtasıyla ihya eden bir devlettir. Her caminin yanına kabir yaparak Osmanlı, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mücadele ettiği şirk düzenini yeniden ihya etmiş ve kabirperestlik günümüz Türkiye'sinin vazgeçilmez bir şirki haline gelmiştir. Sarayın içinde olanlara göz gezdirdiğimizde ise olayın feci boyutuyla karşı karşıya kalmaktayız. Oradan buradan toplanmış bir takım kadınları harem adı verilen bir yere kapatıp padişahın zevkine servis eden ve bunu sistem haline getiren bir yapı. Bu Allah'ın Subhanahu ve Teala, haram olarak teşri kıldığı zinanın kanun eliyle nesilden nesile intikal etmesini sağlamaktan başka bir şey değildir. Zinanın yanında icra edilen içki alemlerinden bahsetmiyorum bile. Yine kanun olarak icra edilen şeylerden birisi, bu kanunda diğer kanunlar gibi Kur'an'dan alınan bir kanun değildir, herkesin bildiği ve şu şekilde özetlenen bir kanundur. Devletin bekası için kardeş katli vaciptir. Katli vacip gören bu kanunun uygulanış şekli ise tüyleri ürperten cinsten. Kundaktaki bebeklerin devlet bekası için boğdurulması, Kardeşler, hatta babayla oğul arasındaki tat kavgasında babanın oğlunu öldürmesi, oğlun babasını hapsetmesi gibi bir takım entrikalara sahne olan bir devlet olduğunu görmekteyiz. Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki, Osmanlı'nın elbette ki zararları çoktur. Ama haktan ve adaletten yana olup, şunu da söylememiz gerekir ki, Osmanlı'nın faydası da olmuştur. Mesela İslam ahlakının, adaletinin bir nebze olsun ülke sınırlarının dışına çıkmasını sağlayarak, insanların İslam'a karşı kalplerinin ısınmasına sebep olmuştur. Sistem olarak Osmanlı Devleti'ni ele aldığımızda ise, şeriatın ciddi manada önem atfettiği hilafet müessesesini yerle bir etmiş, yerine bir aile müessesesi olan saltanat sistemini koymuş olan bir devlet karşımıza çıkmaktadır aslında var olan saltanat sistemini devam ettirmiştir ki bu da İslam'da olmayan bir sistemdir. Dolayısıyla Osmanlı'nın sistem olarak ortaya koyduğu bir takım sıkıntıları ısıtıp ısıtıp gündem ederek bunun İslam'ın yönetim anlayışının bir tezahürü olarak ortaya çıktığını iddia etmek son derece yanlış bir tahlildir. Ortada bir bozukluk varsa şüphesiz ki bu Osmanlı'nın yönetim anlamındaki anlayışından kaynaklanmaktadır. Hilafet demiş olduğumuz sistemin hakkıyla uygulandığı çağ şöyle bir göz gezdirdiğimizde ise şunu çok net bir şekilde görmekteyiz ki insanlar daha önceden hiç yaşamadıkları kadar parlak bir dönem yaşamışlardı. Hatta Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ismi olarak yürürlükte olan hilafet bütün dünya Müslümanlarına taze kan pompalıyordu. O dönemi şöyle bir aklımıza getirelim. Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye bütün İslam beldeleri kâfirler tarafından işgal edilmiş, savaş kâfirlerin lehine cereyan ediyor. Ancak bir sıkıntı var. O da hilafet sistemi. O dönem bu sistemin cari olduğu ise Osmanlı devletiydi. Hilafetin kâfirler açısından sıkıntı olarak addedilmesinin sebebi ise hilafetin müslümanlar için bir moral kaynağı olmasıydı. İslam aleminde yaşanan olaylara karşı herkesin bir fikri vardı. Dünyanın bir yerinde insanlar diyorlardı ki Başımıza ne geldiyse Allah'tan uzaklaşmaktan dolayı geldi. O zaman Allah'ı daha çok zikredip O'na yönelelim. Kimisi de diyordu ki, biz dünyaya daldık. Kafirler bizi perişan ettiler. Vakit cihat vaktidir. Kimisi de olaya farklı bakıyordu. Daha fazla ilim sahibi olsaydık başımıza bunlar gelmezdi. İlme ağırlık verilmesi lazım. Herkes bir şeyler söylüyordu. Ama o gün dünyanın bir yerinde bir adam bir şey söylediğinde, İnsanlar bu düşüncelerini rafa kaldırıyor ya isteyerek ya da istemeyerek halifenin emrine icabet ediyorlardı. Halife cihat edilmesi gerektiğini söylediğinde dünyanın her tarafından farklı ırktan ve milletten olan insanlar onca imkansızlıklara rağmen cihada destek veriyordu. Halife hasta yatağında dahi bir şey söylediğinde bu insanlara manevi bir güç veriyordu. İnsanlar bana emreden bir halife var bu emre icabet etmem lazım. Şuuruyla hareket ediyorlar ve birçok cephede kafirleri zorluyorlardı. Kafirler insanlarda oluşan bu algının kaynağını, yani hilafeti fark ettikleri zamansa aşama aşama hilafet sisteminin ilgası için ellerinden geleni yaptılar ve hilafeti ilga ettiler. İşte bu da ismen yürürlükte olan bir sistemin en sıkıntılı esnada bile ne gibi işlevler gördüğünün ispatıdır. Rabbimizden dileğimiz, Müslümanlara nübüvvet menheci üzere bir hilafet nasip edip, onlara izzetli bir hayatı yaşatmasıdır. Allahümme. Amin. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 25. sayısında yayınlanmıştır.